Haderen hasman iktasamu fi rabbihim min İşte bu ikisi mümin ve kafir Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır. İhkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünde de kaynar su dökülür. Bununla karınlarında bulunan organlar ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demir kamçılar vardır. Çektikleri ne Çekitleri ızdıraptan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler yine oraya iade olunurlar ve kendilerine yakıcı azabı tadın denilir. Allahu yuhallu yuhallu Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırvaklar akan cennetlere koyar. Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada onların elbiseleri ise ipektir. ve <gülüyor> Onlar sözün güzel olanını kelime-i tevhide hidayet edilmişlerdir. Hamd edilmeye yegane layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. İnnellezîne keferû ve yafuḍûne an Şüphesiz ki o inkar edenler ve insanları Allah yolundan içinde yerli olsun, misafir olsun, kıble ve mavet olma hususunda insanlar için eşit kıldığımız mescid haramdan mer edenler yok mu? İşte her kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona pek elemli bir azap tattırırız. Ve bir zaman İbrahim'e Tufandan dolayı nerede olduğunu bulamadığı beytin Kabe'nin yerini onu yeniden bina etmesi için göstermiş ve ona şöyle emretmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, o bölgede oturanlar, yerli olanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tut. <gülüyor> ve insanlar içinde بِالْحَجِّ ilan et gerek yaya olarak Gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. ve fi ayyam fi Fakulu minha Ta ki Kendilerine ait dünyevi ve uhrevi menfaatlere şahit olsunlar. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği samal hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederek Allah'ın ismini zikretsinler. Artık siz de bunlardan yiyin darda kalmış, fakire de yedirin. Sonra vücutlarındaki kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kâbe'yi tavaf etsinler ve Emrimiz budur. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına hürmet gösterirse. Artık bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haram olduğu size bildirilenlerin dışında kalan sağmal hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının. Hünafâ elillâhi bih ve men Allah için Hakka göreren kimseler olarak ona şirk koşan kimseler olmaksızın o çirkin şeylerden sakın. Kim Allah'a şirk koşarsa, bunun üzerine sanki o gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyledir. Kim Allah'ın şiarine? dininin alametlerine hürmet ederse artık şüphesiz ki bu, kalplerin takvasındandır. لَكُمْ <gülüyor> فِيهَا Onlarda, kurbanlık hayvanlarda sizin için belirli bir zamana kadar bir takım menfaatler vardır. Sonra onların varacakları, kurban edilecekleri yer, Beyt-i Atik, harem bölgesinin yanına kadardır. <gülüyor> Her ümmet için bir kurban ibadeti ve yeri meşru kıldık ki onun kendilerine rızık olarak verdiği samal hayvanlardan kurban keserken üzerine Allah'ın ismini zikretsinler. Çünkü sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyle ise ona teslim olun. Ey Resul, işte o gönülden bağlı olanları müjdele. Ellezîne izâ zükirallâhu vecilt kulûbuhum vas-sâbirîne alâ mâ asâbehüm vas-sâbirîne alâ mâ asâbehüm ve lînfi's-salâm ve onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer ve onlar başlarına gelen musibetlere sabredenler ve namazı hakkıyla eda edenlerdir. Hem onlar kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. <gülüyor> اذكروا اسم الله علينا صوام فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون Kurbanlık develeri ve sığırları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Öyleyse onlar ayakta dururken üzerlerine Allah'ın ismini zikredin ve kurban edin. Nihayet yanları yere yaslandığında canları çıkınca onlardan yiyin ve kanaat edene istemeyene de Açıkça isteyene de yedirin. İşte böylece onları sizin istifadenize verdik. Ta ki şükredesiniz. <gülüyor> Kzda ala ma Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşacaktır. İşte böylece onları sizin istifadenize verdik ki sizi hidayete erdirdiği için tekbir getirerek Allah'ı çokça yüceltesiniz. Ey Resulü! Artık o iyilik edenleri müjdele.